Mutam kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam imamdır, öndedir, önde olandır. Cennetin yollarını gösterendir, kurtuluşu işaret edendir. Fakat buna rağmen abiddir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam züftü en güzel şekliyle örneklendirendir. Kur'an'ın ifadesiyle. Ya usileke Allahu ta tefaddema min zenbika ve Gelmiş geçmiş bütün günahları affedilendi. Fakat buna rağmen divan çıgada mevud. Sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişerdi. Kainatın sahibine ana el geceler boyu rükûde secdede yanarardı. Kıyametin endişesini, kıyametin ertesiğini sürekli içinde, yüreğinde yaşayan bir aleyhissalatu vesselam kulluk ulubiyetle <gülüyor> arasında kesin çizgiler çizer o çizgileri biz aleyhissalatu vesselamın hayatında görürüz Kur'an-ı Hakim olan seslenir, buyurur ki قُلْ اِنِّيَ خَافُ مِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلٰى وَيَوْمِنْ عَظِيمُ bütün bu ibadetlerin sahibi kulluğunun sahibi yönelişinin sahibi olarak söyle. Eğer Kur'an'a Hakimi insanlara kamil manada tebliğ etmede kusurum olursa, işte o zaman kıyametin azabından, kıyametin dehşetinden korkuyorum. Hazreti Muhammed korkuyor. Allah'ın kainatı, yüzü suyu hürmetine yarattığı o en sevgili korkuyor. Kur'an'a Hakimi tebliğ edememenin endişesi içerisinde söylüyor asab-ı kiram dinliyorlar. Sözler mübarek azından çıkıyor. Hemen onların gönül dünyasında tezahür ediyor. Abdullah İbni Mesul radıyallahu anh arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an'ı hakimi kamil manada anlatamamanın endişesini yaşıyor. Kabizler, Mekke'de, Kureyş'e, Kur'an'ı hakimi tam duyuramam. Kureyşu kelamallahi. Kureyş Allah'ın kelamını duymadı. Neden kalkmıyoruz? Neden gitmiyoruz? Kureyş'in olduğu mecliste faiz haramdır, zina haramdır, kıymet haramdır, namaz Allah'ın emridir diye kainatın sahibinin ayetlerini okumuyoruz. Kim kalkar? Abdullah mesut. ben kalkarım diyor. Arkadaşları, senin arkanda kimseler yok ki senin üzerine gelse seni öldürmeye yelterseler kim sana sahip çıkacak Abdullah dedikleri zaman Allah Azze Allah Celle beni kainatın sahibi koruyacak onların elinden. Kalkar Kureyş'in alemin Abdullah kalkar, gider oraya. Bu gidişiyle kıyamete kadar gelecek Abdullahlara, Ömer'e, Osmanlara, Ali'lere der ki Madem ki Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an-ı Hakim'i duyurma noktasında endişeler de taşıyor. Biz o endişelerden hareketle kalktı, gitti, Kureyş'in meclisinin önünde. Şu haramdır, şu helaldir, Allah'ın ayetlerini Peki ya sizler, olduğunuz meclislerde yazılarınızla, makalelerinizle, kürsülerdeki konuşmalarınızla Allah'ın emri ve yasaklarını ne kadar söylüyorsunuz? Peygamber aleyhisselamın garantisinin olmadığı bir ahiret noktasında sizin hal ve duruşunuz nicedir onu söylüyorlar. Kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere kendi adına garantisinin olmadığını söylüyor. Sonra da bütün insanlara, asalına, yakın çevresine, akrabasına dönüyor, diyor ki Safa çevresinin üzerinde bir taşın bir taşın üzerinde duruyor, kıyam ediyor, dönüyor ve şöyle sesleniyor Ya Maşar Kureyş Enkidû enfusekûm min adem miankum minallahi şey'en. Ey Kureyş, ey Hazreti Muhammed'in akrabaları. Allah'ın azabından kendinizi koruyun. Iman ederek koruyun. koruyun. Namaz kılarak koruyun. manada maradu kul olarak kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Bir yere gidiyoruz. Bir kıyamete gidiyoruz ki fe inni la ubiankum minallahi vallahi kıyametin azabından sizin akrabanız Hazreti Muhammed bile sizden bir şey efedemez. Dönüyor amcasına hitap ediyor. Ya Abbasu amma Resulillah diyor. Peygamberin amcası Abbas diyor. Eğer iman etmezsen diyor. Namaz kılmazsan diyor. Faizinde haram olduğunu kabul etmezsen diyor. Yeğen Sonra dönüyor ya Safiye ahlamet Rasulullah, ya Fatuma bint Muhammed. selam. Yakın çevresini, uzak çevresini, bütün bir dünyayı kendinden hareketle kulluğa davet ediyor. Kureyş derken aslında Türkiye, aslında araba, aslında Kürt'e, aslında bütün bir insanlığa söylüyor. Fatıma derken, alası Safiye'ye, amcası Abbas'a konuşurken sana, bana, senin çocuklarına, bütün Müslümanların evlatlarına hitap ediyor. Diyor ki, ey sabahlara kadar Allah'a kulluk eden Müslüman Eğer kızın sokakta mini ekekle dolaşıyorsa bir kıyamet var ki Muhammed'in kızını koruyamayacağı, kurtaramayacağı gün ne kendini ne de kızını koruyabilirsin. Ey Müslüman! şu kadar hacca giden, caminin hemen dibinde kendine mezar yeri ayıran Müslüman, eğer Allah'a kulluğum yoksa, eğer çocuklarına Hazreti Muhammed'i anlatmadıysa hiçbir ibadet ne seni ne onu kurtaramayacak. O halde kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kuran Hakim'in biriyle önce diyor ki ben korkuyorum, kıyametten korkuyorum ve kızım sen de kork dünyalıklar istersen benden Fati'ma Maşit'i neler istersen neyim varsa hepsini sana vereyim ama ahirette benden bir şeyler talep etme kızım diyor o halde Kur'an-ı Kerim bize dönüyor diyor ki anla gurup kalktım âlemlere ve kâimâ ve Allah'a isyan eden secdede kıyamda gece eğer kainatın sahibinden içinde sürekli bir ürperdi saklayan bununla yalvaran kul bir olmayacak Allah Resulü geldi de, bunu söylediler, anlattılar ve gittiler. Şimdi O ve sizler, O'nun gittiği yerden gelecek zamanı, kıyameti bekliyorsunuz. Bekliyoruz, bekleyeceksiniz.